Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programı da yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün konuklarımız Permobilit grubundan, İstanbul Permobilit grubundan Deniz Üçok ve Dilek Yalçın Demiral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş e, şimdi nereden çıktı bu Permobilit? Bu Permobilit de ne <gülüyor> dediğinizi belki bazılarınızı tabii biliyorsunuz ama evet yeni bir kavram Türkiye için. Aslında permakültür konusunda geçtiğimiz e, tarihlerde e, pek çok program yapmıştık e, permakültürün bir alt kolu, bir alt grubu aslında Permobilitz. Birazdan Deniz'le Dilek bize açıklayacaklar. Ben Deniz'le Permakültür sertifika kursunda tanıştım ve ondan sonra işte bir grup kuruldu. Permakültür grubu Yahu grup ve o grupta yazışmalar sırasında ilk kez Deniz böyle bir grubu orada attı. İşte böyle bir Permobilitz diye bir oluşum var. Şehirlerde daha çok bu oluşum ee, ve ne dersiniz İstanbul'da böyle bir grup kuralım mı diye ardından dilek geldi ve bu e, ilk toplantılarını yaptılar. Ben çok katılmak istedim ama e, olamadı. E, şimdi hikayeyi Deniz'den, senden dinleyelim Deniz. E, nasıl başladı Permobilitz? İstersen ilk önce Permobilitz'in ne olduğunu açıklayalım daha sonra hikayeyi dinleyelim senden. E, Permobilitz basit tanımı olarak e, bir gün içinde bir kent bahçesine, e, girip bir permakültür bakış açısıyla yenebilir bahçeye dönüştürmek. Fakat bunu yaparken birkaç şey birden gerçekleştirmiş oluyor aslında. Hem bu bahçeyi o gün uygulamak üzere gelen insanlardan bir topluluk oluşmaya başlamış oluyor, bilgi ve becerilerini paylaşmış oluyorlar. Hem kent ortamında e, doğal hayatın zenginleşmesi için bir ortam yaratılmış oluyor. İnsanlar kendi gıda üretimleriyle ilgili daha bir beceri, daha bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Bunun gibi birçok katkısı var mesela ata tohumlarını korumak gibi bir misyonu olmasa da bunu da uygun bahçelerde yapmak istiyor. Evet, zaten permakültürün içerisinde sonuçta kendi kendine yeterlilik ve kendi kendine yeterliliğin içinde de atalık tohumların korunması gibi bunlar hepsi birbiriyle zaten Tabii. bağlantılı ekolojik yaşam bir zincir zaten olduğu için. Elbette ki atalık doğumlarının korunması da bunun içinde yer alıyor. Ee, Dilek e, nasıl oluştu bu grup ve ilk senin evinde toplanıldı diye hatırlıyorum ama Yok, öyle miydi? Yok ilk, ilk Deniz davet Hı -hı. etti. Ben böyle böyle bir şey kurmayı istiyorum. Ee, kimler katılmak ister diye gene permakültür grubuna, yahu grubuna bir davetiye gönderdi. Hı -hı. Şu gün şu saatte şurada toplanıyoruz diye kendi evini bizlere açtı ve gelmek isteyen 11 kişi orada toplandık. Hı -hı. Nedir diye merak eden biraz da <gülüyor> Çünkü ben sertifika kursuna katılmamıştım evet. Permakültürün 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu biliyordum Ama permabilsin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu Hı -hı. Açıp internetten nedir nasıldır diye biraz ona baktım Ondan sonra da Deniz'in evine gittik Orada toplandık Kim ne yapmak istiyor Hangi amaçla ne fikirle oraya gelmiş Ne kadar bu işi biliyor Onu konuştuk onun arkasından yazışmalar devam etti. Bir ayrıca gene Yahoo grup saatinde herkesi rahatsız etmeyelim İstanbul'da bu işi yapacağız diye permobilist grubunu oluşturduk. Ondan sonra da benim çok fazla hareket kabiliyetim olmadığı için, belimden bir rahatsızlık geçirdiğim için Deniz gene evini bize açtı. Teşekkür Hı -hı. ederim. Ama ben dedim ki biz de gelin toplanın. Ben de katılabileyim, ben de rahat edebileyim. Bir de benim bir ufaklığım var. İşte çok her yere gidemiyorum. Evet. Siz bize gelin, biz de oturalım. Ve bu şekilde 3-4 toplantının arkasından... Bahçe yapmaya karar verdik. Evet bahçe yapımına geleceğiz. Onu konuşacağız. Fakat e, buraya gelinceye kadar tabii permakültür diyoruz, permabülüs diyoruz, bahçe diyoruz. Bütün bunlar bir şekilde belki e, dinleyiciler açısından elbette bir şeyler ifade ediyor ama asıl burada önemli olan Permakültür e, elbette işte e, doğada e, doğayla uyumlu ve e, doğanın sürdürülebilirliğiyle birlikte o canlıların sürdürülebilirliğini de hep birlikte e, bir şekilde sağlayan kendi kendine yetebilir bir tasarım yöntemi aslında. E, şimdi hepimiz kursu aldık ondan sonra da e, arazisi olan arazisine gitti ama o kadar az ki kırsalda yaşayan insanlar o kursu alıp da ya da bir... Ekolojik yerleşim modelini oluşturmaya çalışan insanlar, ona dahil olan insanlar çoğumuz kentteyiz. Ve kolay kolay Evet kolay yani olmuyoruz. bu bilgiyi nasıl kullanacağız? İşte nasıl deneyeceğiz? Sonuçta hani teorik olarak aldıklarımızı nasıl deneme yanılma yöntemiyle işte nasıl geliştireceğiz kendimizi diye bir soru oluştu. Sanıyorum Deniz senin de kafanda Başlangıç böyle bir soru noktası evet. Başlangıç noktası buydu ve... Aslında e, İstanbul'da pek çok insan aynı endişeyi yani bu kursu alan almayan pek çok insan bu endişeyi bir şekilde taşıyor. Bu anlamda bir birleştiricilik yani şehirde yaşayan insanların e, kendi mahallelerinde, bahçelerinde, işte boş bir arazide belki belediyenin ya da oradaki bir şekilde. E, elini toprağa değdirmiş. Evet e, yerde e, elini toprağa değdirip bir şeyler ortaya koyması ve bunu da. E, sürdürülebilir. kendi kendine yeten sistemler ve tasarımlarla yapabiliyor olması gerçekten hani çok güzel. E, sonra ne oldu? Evet. Bahçe deneyimi e, sanıyorum yaşamak gerekiyordu ve bir süre bahçe arandı diyebiliyorum. Evet. Biz kaç, 3-4 bahçeye baktık. Fakat hepsinde hı hı. E, bir türlü Olay tam gelişemedi. Bazılarında bahçe sahibi yeterli ilgiyi göstermedi. Bazılarında mesafe uzak olduğu için insanlar gelip toplanmadı. Biri çok büyüktü bizim boyumuzu aştı. Yani, evet daha birinci proje olarak birazcık bizi aştı. Neden <gülüyor> daha bu kadar sırasında... zor oluyor? Yani mesela insan böyle hayal kurarken ya ne olacak canım şehirde bahçem yok falan diye düşünebiliyor gerçekten ama bulmak bayağı da zor oldu diye Diyor. Bu işin gönülcüsü bu insan bulmak. Çünkü herkes hmm. çim bahçelere alışmış. Ha, evet. Herkesin düzgün düzgün değil mi? <gülüyor> böyle bir peyzaj tasarımı olacak, hmm. çimler olacak, işte sulayacaklar. Orada bir şey yetiştirmek değil amaç, görsel olarak insanlar daha çok değer veriyorlar. Nitekim işte en son bizim alt kat komşumuzla konuştuk ve onlar hmm. razı geldiler. Ve ilk bahçeyi de uygulamayı da orada yaptık. Evet. ama. Bizim mahallemize baktığınız zaman etrafta pek çok insan işte teyzenin bir tanesi diyor ki 400 milyon su faturası ödedim ama 400 milyonluk bitki al gel de işte sana yenilebilir bir bahçe oluşturalım dediği zaman hadi canım sen de diyebiliyor. Öncelikler farklı. Çok. Evet. Bakış açısı Hı -hı. çok farklı, önyargı çok farklı, modalar çok farklı, Hı -hı. insanların amaçları çok farklı. Bunların hepsini bir araya getirip de uygulamaya kalktığınız zaman işte o zaman bulamıyorsunuz bahçeyi. evet, O zaman sorun oluşturuyor. Evet e, mutlaka toprak olması gerekiyor yani bir teras ya da bir balkon olamıyor değil mi? Olabilir aslında hmm. yani biz İstanbul içinde bunu uygulayabileceğimiz yöntemler nedir bunu keşfedelim diye de hmm. düşünüyoruz yani gerekli gerekiyorsa bir balkonda terasta belki sadece saksılarla bile hmm. İstanbul içinde kent ortamında neler yapılabilir bunu keşfetmeliyiz diye düşünüyoruz. Yeşil evet. çatı yapılabilir. Tabii. Evet aslında keşfetmek mümkün tabii. Çünkü permakültürün içerisinde işte mutfakta kompost yapmak da var. İşte ya da balkonda ya da küçücük sitenin bahçesinde işte bir bölüm alınıp orada da yapmak var. Ki siteler galiba bu konuya çok yatkın oluyorlar. Değil mi? Sitenin bahçesi. Hoş ben bizim siteden biraz e, bu konuda ağzım yanmış durumda. Yani kompost <gülüyor> yeri alıncaya istedim. kadar baya bir mücadele vermem gerekti ama. Aslında siteler e, daha zor. Biz onu göreceğiz. Zor, zor değil mi? Evet. E, çünkü e, dilek dediğin alınamıyor. gibi hem ortak karar alınamıyor hem de Komşular illa bir çapanoğlu çıkarıyorlar. Komşular, i̇lla bir şey çıkarıyorlar. E, evet yani ne olacak canım işte kedi bozar köpek gelir falan diye böyle hani. Kokar, kokar. kötü görünür. Ben gül istiyorum, ben ortanca istiyorum. Çiçek Her, Herkesin bir olur. yeşil özlemi var sanıyorum. Bir çim hastalığı var bu aralar. Herkes bahçesinde çim görmek istiyor. O çim yenilebilir olsa çok Ama süper olur. Ama çim de şey çok yerler. sağlıklı bir şey değil toprak açısından. Ya değil tabii Çünkü ki. çok ilaçlanan da bir şey aynı zamanda. Kendi evet. de tohumun ilaçlı olan bir şey, ithal gelen bir şey, burada yetişmeyen bir şey, Ve devamlı isteyen sulama şey. isteyen bir, iklim bir şey. İklim olarak uygun bir şey değil ki yani... Aslında iklime uygunluğuna da bakmak gerekiyor evet. bir şeyleri dikerken. Toprağı evet. beslemeyen bir şey. Sadece yüzeyde tutunuyor, derinlere inmiyor. Hani o toprak tabakasının istediği minerali, vitamini bitkilerden sağlayamıyor nihayetinde. O çim çim öyle oturuyor. <gülüyor> hani koyun olsak hepimiz gidelim otlayalım bize besin olsun ne hala. <gülüyor> evet. E, peki tekrar permobilitse dönersek bir müzik arası verelim isterseniz. Ondan sonra bu bahçeyi nasıl... E, Adam ettiniz, nasıl yenebilir bir bahçe yaptınız biraz onun hikayesini e, sizden alalım. Şimdi e, Bob Dylan'dan Blowing the Wind adlı parçayı dinleyeceğiz. How many roads must a man walk down before you call him a man?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 ...is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Evet, in the Wind adlı parçayı dinledik. Evet, in the Wind adlı parçayı dinledik. Perma Blitz e, konusunu konuşuyoruz. Deniz Üçok ve Dilek Yalçın Demiralp ile İstanbul Perma Blitz grubunun kurucularından e, e, arkadaşlarımız. E, Perma Blitz permakültür yöntemlerine göre yani permakültür kalıcı tarım anlamına geliyor. Burada biraz fazla terim açıklamak durumunda kalıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Permakültür... Prensiplerine göre e, yenebilir, kendi kendine mümkün olduğu kadar yeterli ve e, mümkün olduğu kadar az enerjiyle e, yapılan e, şehir bahçeleri aslında e, tasarımlamak ve e, böyle e, grupların bir şekilde şehirlerde kurulması e, anlamına geliyor. E, İstanbul'da ilk örnekten bahsediyorduk e, şarkıdan önce. Ee, biraz e, bu örneğe nasıl başladınız, ne tür e, deneyimleriniz oldu, nerede e, e, hatalar yaptınız ya da nerede e, gerçekten ha tamam şimdi bu iyiymiş dediniz. Seçimleri, bitki seçimlerini nasıl yaptınız bunları biraz öğrenebilir miyiz? Çünkü bir bahçe yapmak çok saçaklı bir iş gerçekten. <gülüyor> Tasarım Deniz'in tasarımı oldu. Hı -hı. İlk başta bahçenin ölçülerini aldık. İçinde neler var ona baktık. Çünkü e, bulunduğumuz yer 45 senelik bir siteydi ve herkes önüne gelen her türlü ağacı ektiği için de her yerden bir ağaç fışkırmış durumda. Elimize atsak kolumuza bir tane ağaç çarpıyor durumu söz konusuydu. <gülüyor> ve bunlar bir, bilinçli ekilmediği için de birbirlerine yer geliyor engel olan, yer geliyor yaşayan insanlara engel olan ağaçlardı. Bunları yaşamın parçası yapmak ve onlardan bir şey de sağlayabilmek amacıyla işte denizle birlikte ölçümlerini yaptık. Ardından deniz ne bitkiler koyabiliriz kısmına baktı ve nereye ne ekersek neyle daha iyi yaşar? Kardeş bitkiler kimlerdir? Ee, orayı daha iyi nasıl yapabiliriz ve toprağı Kısaca nasıl zenginleştirebiliriz? Kısaca kardeş bitkilerin biliriz? açıklamasını da yaparsan bu arada ne demek kardeş bitki? Birinin ortakçılığı yaşam sağlayan bitkiler diyelim. Birinin hmm. e, verdiği Maddeleri toprağa sağladığı maddeleri bir diğeri alabiliyor ya da Hı -hı. birinin boyu uzun olduğu için öbürü diğerine sarılabiliyor. Mesela mısırla fasulye kardeş bitki mısır ee, sopası oluyor Hı -hı. fasulye ona sarılarak büyüyor. Böylece iki bitkiyi birden Hı -hı. yetiştirebilmiş oluyorsunuz Hı -hı. aynı toprakta aynı ortamda. Bizim elimizde çam ağacı vardı çam Hı -hı. ağacı asitli toprak Evet, en zor ağaçlar şeylerden biri değil mi? Bitkilerden bir tanesi çam altında bir şey yapabilmek. Çamla Deniz o konuda çok çalıştı. Çileğin, e, iyi Daha doğrusu çileğin çamın olduğu asidik ortamda yetişebildiğini biliyordum. Hmm. Hatta çocukluğumdan babaannemin bahçesinde çam ağacının altında çilek olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla o bir veriydi benim için. Hemen onunla başladım ve onun etrafında mesela çilekle anlaşabilen bitkilere baktım. Hemen ıspanaklı kıvırcık çıktı önüme. Şimdi bunların asistik ortamda tutup tutmayacağı da bir şüpheliydi ama denemeye değer dedik. Ve vardı bize verilen e, bağış gibi hibe edilen bitkiler arasında vardı. Hı hı. Ispanakta, kıvırcıktı bunları burada deneyelim dedik. Hı hı. Hiç iyiyse tutup tutmadığını öğreniriz dedik. E, asıl bahçenin başında bir de şöyle bir aşamadan geçtik. Bahçede biz son e, ölçü aldığımız esnada... Boyumuzca otlar vardı. Yabani hmm. otlar yolmak çalışıyor. durumunda kaldınız tabi. Şimdi Yo yolmak orada. denemez ona çünkü boyumuzu geçmişlerdi. <gülüyor> Bayağı bir yani orman oluşmuştu orada evet. yabani otlardan ve bunun aslında başlıca sebeplerinden biri o ortamda yıllardır insanların her sene çim dikip çimi sulayıp orada yabani otların toprağı iyileştirmek için hemen oraya koşarak gelmesi ve bunun sonunda tekrar toprağın biçilip çevrilip çim ekilmesi hmm. yüzünden böyle bir. Kötü bir döngü oluşmuştu hı hı. ve biz bunu bir şekilde engellemeyiz. Bunun alternatif olduğunu insanlara göstermeliyiz dedik ve o yüzden burada mutlaka malçlama yapmalıyız dedik. Bizim orada başlıca yapmak istediğimiz şeylerden biri malçlama ve malçlama yapmayı öğrenmekti. Hı hı. Elimizde de malzeme vardı. Hı hı. Hazır yeşil örtü doluydu bahçede. Hı hı. Onları hemen biçtirip oraya yatırarak başladık. Hı hı. Alt tabanı onları oluşturdular yatırdınız sonra üstünü de gazete ya da kartonlarla, kartonlarla kapladık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üstün suladınız mı tekrar yoksa evet, sadece suladık. Altında suladık üstünde suladık. Böylece aslında o e, otlar orası için bir gübre e, evet. görevi gördüler. Evet. Ee, Şeylerde gazete kağıdı ya da kartonlar üstündeki de onların bir daha e, boy vermemeleri için bir baskı unsuru oldu. Zaten değil mi? orakla biçildi onlar Hı -hı. tamamen köke yakın bir kısımdan çıkartıldılar Hı -hı. ve kök tekrar güneş görmeyince, tekrar beslenemeyince hı hı. yeni baştan bitkiyi büyütmedi. O kökte kaldı içinde hı hı. ve diğer yeşil gübrek sayacağımız kısımda kaldı. Onun üzerinde gazeteyle kapladığımızda bize gerekli ortam oluştu. Sonra? Sonra bir duyuru daha yaptık. Elinde tohumu olan veya fazla fidesi olan var mı? Bize iletebilirler mi diye. İşte kendi bazı bitkilerimiz vardı. Benim evde kendi fesleğenim falan var. Hı hı. Onların tohumlarından ben ufak fideler yetiştirdim. Ee, İsmet abla var. İsmet abla bize Latin... Zeytinburnu getirdi. tıbbi Zeytin. bitkiler bahçesinden Latin fideleri getirdi. Hı hı. Ee, İsmet Hanım'ın bize sağladığı fayda da yatsınamaz. Muhteşem Tabii, bir evet. değer o da. Başında bize mesela gül budama şeyi gösterdi. Aha. Küçük bir atölye yaptı. Aha. Ve biz böylece bulduğumuz bütün bitkileri o bitkilerin uyacağı kardeş bitkiler şeklinde bir tasarımla oraya ektik. Ee, peki bir kompost şeyi var mıydı bahçede? Yani orada yaşayanlara bir kompost eğitimi ya da işte bahçede bir... Allah'ı e, yaşayanlar dediğim gibi yapma konusunda çim bir... düşkünü insanlar. Hmm. Zaten biz bu işi yaparken. Onlar sürdürecekler mi bu bahçeyi peki sizin yaptığınız bahçeyi? E, sürdürecekler Aha. değil. Ta ki e, anneleri gelip de. <gülüyor> Ne Sorun çıkarsana siz? kadar. <gülüyor> Yok e, isteklilerde bahçe için ve daha önceden yaşadıkları deneyim ve o bahçeye yatırdıkları artık milyarı geçmiştir herhalde değerler çim oluşturmak için geçerli kalmıyordu. Dolayısıyla bunun bir başka alternatifi olması gerektiğine gayet ikna vaziyettelerdi. E, yalnız esas tonton teyzemiz ev sahibi olan hanım e, rahatsız şeker hastalığı nedeniyle bir hafıza kaybı problemi yaşıyor ara ara. Dolayısıyla hani kendisi de e, bu kitapları Aha. okusaydı, bu bilgilere sahip olsaydı asla yapmayacağı bir şeyi yaptı. Aha. Ben yeşil görmek istiyorum diye o da çıka geldi. Evet. Yani sonuçta gazetelerimizi aslında gazetelerimizi kaldırdı. Gene Hı -hı, bir şey ama... yapmadı. Domatesler işte. Tabii siz şey, buradan renkler... bir deneyim elde ettiniz. Evet. Ney nasıl yapacağını, sonuçta bir şehir bahçesinin nasıl tasarlanabileceği, ne tür sorunlarla karşılaşabileceği, işte e, sonuçta otların ne yapılacağı, Maçlamanın nasıl, marşlamanın nasıl sonuç vereceği konusunda bir evet. deneyim evet. elde ettiniz. Bizim sadece gazetelerimizi kaldırdı haberimiz olmadı ama Hı -hı. onun ardından gördük ki toprağa o çok şey kazandırmış. Evet. Yani biz malçlamayı doğru yaptığımızı gördük. Hı -hı. Ve toprağın verimlilik elde ettiğini gördük. Sağlam bir toprak oluşturduğumuzu gördük. Onun arkasından ekilen bitkilerin gayet iyi büyüdüğünü gördük. Meyvelerimizi aldık. işte ilk domateslerimizi topladık, çileklerimizi topladık. Çilekler coştu. Demek ki Hı -hı. toprağı seviyorlarmış hakikaten. Hı. Çam altında yaşıyorlar. Hemen çamın altına gidip çilek ekeyim mevsimi geçti değil mi? <gülüyor> Vallahi bizimkiler hala veriyor. E, veriyor işte. İşte ekme mevsimi harika yani. e, peki Eee Et... Bunu herhalde geliştireceksiniz. Şimdi İstanbul'da yavaş yavaş işte bir şekilde kapılarını, bahçelerini açan balkonda olabilir dedim biraz önce Deniz. Ee, bildiğim kadarıyla Antalya'da böyle bir girişim var. Değil mi? Yavaş yavaş hani permobilitis grupları küçük küçük oluşmaya başladı. Bu da çok sevindirici bir şey gerçekten. Bir yandan şehir bahçeciliği aslında İstanbul'da balkon bahçeciliği işte pembe domatesin aslında çok büyük etkisi var tabii çok. ki bunda pembe domates topluluğunun, grubunun. Evet. Ee, yavaş yavaş gelişiyor gerçekten şehirde. insanların yenebilir bir takım bahçe ya da balkonlar yapması kültürü. Dünyada neler oluyor? Çok kısa onu, ondan birkaç örnek verebilir misin Deniz? Dünyada e, sanki bazı açılardan bizden biraz daha ilerdeler. Yani şu anda bu bizim e, örnek aldığımız permablitsi kuran Melbourne'de yüzden fazla permablitsi yaptılar. Ve bu hı hı. çok hızlı diğer ülkelere de e, yayılmaya başladı. Hı -hı. Yani farklı ülkelerde de bu örnek bunu örnek alıp kendileri uygulamaya başladılar. Hı -hı. E, bunun ötesinde şehir bahçeciliği, tıbbi bitkiler bahçeciliği, bu tür şeyler aslında şehirlerde hep var. Fakat Hı -hı. unutuluyor. Yani medenileştikçe evet. aslında topraklı olan bağımızı unutuyoruz galiba. Hı -hı. Halbuki o da doğamızda o var. Yani Hı -hı. bunu yapmak zorundayız. E, herkes bu konuda heyecanlı. Birine gidip söylediğinizde ya mahallemizde şöyle domatesler yetiştirsek şurada da bir işte kekik tarhı olsa burada da maydanozlar olsa nane işte limonatanız için naneyi gidip bahçeden koparsanız çocuklar da burada gelip oynasalar işte biri de gelip haftada bir böyle bize anlatsa nasıl yetiştirilir güzel olmaz mı böyle bir lokal olsa ne hoş olur diye anlattınız ya süper olur diyor ama... <gülüyor> Nedir bunun, e, nedir bunun yolu bir son şey alabilirsek sizden? Yani ne yapması gerekiyor insanların bu, bu tür bir girişimde bulunmaları için? Yürekten sevmesi gerekiyor bence. Ben şeyi çok kolay olduğunu gördüm. Elinize geçen herhangi bir tohumu yani sağlıklı bir tohum olduğunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Sağlık bir tohumu bir avuç toprağın içine soktuğunuz anda ondan o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki. Yani onun ne kadar su istediğini, ne kadar güneş istediğini, nasıl bir ortamdan hoşlandığını ve bir, bir şeyi hayata geçirmenin heyecanı çok başka. Hı hı. Ve o hızla böyle bir zehir gibi sizi sarmaya başlıyor ve o küçücük toprak parçası da yetmemeye başlıyor. Daha büyük balkonlar, bahçeler, daha büyük bahçeler istemeye başlıyorsunuz. O yüzden en basitinden bir tane bir tohumu bir toprağa soksunlar. Evet. Peki. Ee, ve niyet etsinler değil <gülüyor> evet. mi? Evet. Ve çocuklarını aşılasınlar. Evet. <gülüyor> hani çocuklar okulda pamuk içinde fasulye yetiştiriyor <gülüyor> ya onu gerçekten sevdiği zaman diktiğinde de gerçekten bir şey oluyor o fasulye. Gerçekten öyle. Çok teşekkürler. Peki o tohumu toprağa so sokan ve daha fazlasını öğrenmek isteyen insanlar e, ne yapmaları gerekiyor? Permobiliste nasıl bağlantı kuracaklar? Pazar günü bir toplantımız olacak. Evet saat bir buçukla beş buçuk arasında Beyoğlu'ndaki saltın üst katında bir bahçeleri var. Hı hı. Orada buluşacağız ve önümüzdeki dikim sezonunda ne yapmak istiyoruz, ne gibi imkanlarımız var, nasıl bir iş bölüşüm yapabiliriz, ona bakacağız. Oraya bekleyeceğiz. Gruba üye olabilirler, Yahoo grubuna üye olabilirler. Bermebilities <gülüyor> Peki, Beyoğlu'ndaki Salt'ın bir telefonu ya da bir ulaşılabilirliği var mı? Çünkü herkes binmeyebilir Beyoğlu'ndaki Salt deyince. saltonline.com'dan ulaşabilirler. Evet, peki çok teşekkürler Deniz. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür Dilek ederiz. Dilek, Yalçın, Demiralp. Ayrıca verdiğiniz emekler için de ve bilgilendirmeler için de çok teşekkürler. Evet, programımızı her zaman olduğu gibi sizleri... Ee, doğal döngülerin e, işlerliğini e, destek olmaya davet ediyoruz yüzde yüz ekolojik pazarlara. Bugün Bakırköy'de yarın Şişli'de ve Beylikdüzü'nde pazar günü de Kartal'da kuruluyor yüzde yüz ekolojik pazarlar. E, buradan e, yaptığınız alışverişlerde hem sağlıklı beslenme e, yolunda bir adım atmış hem de e, doğa dostu üretim yapan çiftçiye katkı vermiş oluyorsunuz. Sağlıcakla kalın hepinize iyi hafta sonları.